Mesnevi Şerif. Bu, bu haftaki mevzumuz başka bir mevzu. Yalnız bunu size söylemem. Bu Ahmet abi benim. Mesnevi müsafetimizde çıkımda var. Oradan da daha geniş şekilde daha, ama biraz parçası şim, fazla. Sonuç yapabilir misiniz? 523. sayfadan itibaren biraz anlaşılması zor ama güzel açmış. Ya yani burada yine de öyle mevzeden çabalık alalım. Deniz kenarında mevzu Deniz kenarında 9677 beyin. Deniz kenarında şimdi de, yedi mum misalinin görünmesi mevzu. sızın uzaktan yedi mum gördüm. Ona doğru sahile koştum. mumların, umumlardan her birinin nuru hoş bir surette Dört yüzüne kadar çıkmıştı, mum. Bayağı güven O kadar şaşırdım ki, şaşkınlık bile şaşırdı. Şaşırmak üzerine şaşırma, denen. şaşkın denen o fiil dahi onun şaşırmasına şaşırmış. Benden daha fazla demiş. <gülüyor> Hayalet aklını aklın başını açtı. Aklımın başını açtım ya, aklın, büyük aklın başını açmış. Burada yalnız şu var, hayret, hayret ve hayran. Hayranlık ve hayret, o, o, o, olağan duyguların çok üst mertebesidir. Yani Hayretleri bir şey şaşırsın da, bu şaşma çok üst derecede bir şaşmada, hayret. Hayranlık da, duyan sevginin, saygının, çok üstünde olan bir duygu, hayranlık. Onda benim de. diyorum ki bunlar nasıl mumlardır ki bu kadar parlak oldukları halde halkın gözü onları görmüyor. Demişti Allah ben onların gözünün mühürleri görmek bakar görmek. Aydan daha parlak olan bu mum önünde hak kanil aramaktadır. Hı. Mumu görmeye de aydınlık yapacak kandil arıyor. Allah onların gözüne körlük mi kınatmış görünüyor. Şarî meslebi şey İsmail Ankara bir katı sırı sırı diyor ki, bu yedi mumdan maksat epteri seba yani acı üçleri, yediler, var ya, onların yedileri. Bunlar daha elki başlarda size yazılmıştır. Yediler denilen evriyalı hazaratıdır. Deku ki onların cismaniyetini görmeden evvel ruhaniyet ve nuraniyetlerini görmüştür. E, e, hakiki hayatı olmuş bir şey. Şu anlatan şey de baştan geçmiş hakikaten diyor Çünkü dünya ile ahiret arasında alemi misal denilen bir alem daha vardır ki dünyada bulunan her şeyin orada bir misali mevcuttur, hakikati mevcuttur aslında. Hani bir mimar bir binanın planını çizerde bunun fotokopu çıkartır ya, bu aslı fotokopu aslı orada. Misal aramında, fotokopu yer de burada. O misal eksteriye başka surette görünür. Mesela ilim, Orada süt, süt şeklinde görünüyor. <Gülüyor> Aşk, şarap şeklinde görünüyor. Ulema, meyveli ağaç. Tabii herkes ondan faydalı, nasıl ağaç, meyveli ağaçtan faydalıysa alimlerden de insan öyle faydalı. Faydalanmamız lazım eğer kalemizde bir mühür basılmadıysa. Evliya, parlak mum. Sûretinde bu işte burada, Palakon Sûretinde görülen rüyaların ek serisi bu misal âlemindedir. Biz aslında misal âleminde görüyor dünyada, atlas ediyoruz. Hani devre ki, şu, şu has solucu, bu has solucu, evlialı Hazreti bunun misal âleminde görür. Bu âlemi görmez vardı gösebile bir şey diyene misal alemde görün oradaki nüfure. Bizim asıl ruhlarımız misal yani ayan sahibi dediğimiz misal bu saralemdedir. Orası daha da dedi? Bu alemde. Orası misal. Asıl misal. Yani misal Pasta gerçek onu o mesela yedim ya. O süt kremalı da, burada kremalı. Otokabı. Otokabı. İşin ki eee daha iyi insan, insan tanıtıyor. Eskiden bu gibi insanlar yoktu. İnsanlara anlatmak için daha farklı ürünler <gülüyor> insan, Daha da şimdi otokabı değil mi? der ki pasta diye de onun tadı değil. Salih hal sahibi olanlar yani bu da bilir girmiş iyi hal sahibi olanlar salih hal sahibi olanlar o alebi rüya halinde ümmetin seçkitesi de ülaniklerini görüyorlar yani iyi insanlar orası rüyada görüyor bakın asıl biliyor Allah dediğimiz insanlar da dünya alimine ne orasını sevdilmediler. Evet. Acaba şimdi kef bu, izah Şimdi tekrar e Acaba halkın gözünde bir bağ mı var gözne düşeyip demişti halkın ve o bağı diridi hidayet es çıkarın kenabı hak mı bağlatmıştı ve bu kadar kadar parlak envari, görmüyorlar. O bak, ya Allah tarafından gözleri bulunmuş bir körlük mü? mühür, bakar kör derler ya, şimdi bakın caddenin altına bir inek geçer, yanına geri araba, nefes geçer, bana mısın bile demez. De bakar ona ama göz idrak etmez. Göz görür ama sade görür, kafa idrak etmez. Fakat onlar aslında. Bunu acaba Allah mı bunları böyle yaptı? Onların ne olduğunu bildiği için. Onun birliği yoksa yoksa ee, başka bir şey mi var diye seninle böyle dedi. Ya bu parlak renkleri emar, siren renkleri bu parlak renkler. Bu parlak renkleri bunlar niye görmüyorlar? Bakın renklerin de Kızım, kızımınla da diye ne dedi? Anne, Şimdi bak o dedim onun neymiş o kadar. Tekrar gördüm ki o yediğim bir oldu ve onun uğru filin cebini yırttı. Yani <gülüyor> karanatın sırlarını açtı kezae çıktı dünya turunu geçti. Keza yani boşlar şu esir dediğimiz esir dedi keş. Boşlar çıktı. Yani yıldız alemine korkmadan çıktı. Bu cebe girdi o demekti. Buna Ahmet abi bey daha başta çelona demişti. Öyle Şem'den bir Şemi Suriyesi Nuri zamanımızda bir kuvvetle projektenin ziyası nasıl çıktıysa, etrafına latif üreti etmek etmekteyse, böyle latif üreti inşa etmişse, anan ağacın etrafı ve manası budur, diyor. Başka türlü anlatmışım. Fakat ana şeyler hepsi aynı merak etmeyin. Tekrar o bir yedi oldu yediken bir oldu birken tekrar yedi oldu benim mesleğim ve mesleğim ruhen evet. döşkün hale gelme ve hayranlığım arttı demiştim hayranlık hayret etme sevmesini kat ve kat üstü yani hayranlık sevmenin saymanın en üst seviyesi. Mithat Bahri Hazretleri, hayranlarından der. Hepimiz de söyledir. Herkesin... O mumlar arasında öyle birleşme vardı ki, dil ile ifade etmeye imkan yoktu. Böyle birleşip ayrıyorlar ki, aynı anda, aynı zamanda, tepki halinde, Demin ona de... tarif etme imkan yoktu. Için... Bir kimse, bir görüşte illa eylediğinin, yıllarca ilahi saniyle anlatamaz. Onların hareketini, bunların birleşip ayrılmasını, başka hareketlerini, hareket arasındaki uyumu ayenge bir gördün bir bu o, bu artık ömürler boyutu, asırlar boyu anlatamaz. Öyle bir de bir rakip ayise. İdrak ve şuurun insan idrak anlayışı insanın üçüncü sınırı diye. illa ki bir an içinde gördüğünü kulak yıllarca dinlerse anlayamaz. İstediğin kadar onu anla, o illaki yani burada o hali yaşama diyor, burada, o hali yaşamayı bir nerece dikkatle dinlerse o kadar anlatamazsın da. Çünkü o bahsinin sonu yoktur. Ey Salih, yani sen ben. Sen kendine doğru git ve her şeyi kendinde bulmaya çekti. Ne varsa sen de çekti. Başkasına yardım alın. Ne varsa sende. Nece Sen öyle bir cami tevlin ki, insanlık bir Kaç şey. Kaç Atmosferik seviyelere. Doğan atmosferik seviyesi. Cami kent. Bütün varlıklar camikem, camikem, cami kentini demek. Cami kent, cami topluluk demektir. Ken? Dünya, dünya ve ruh bütün varlıklar sende toplanmış hepsini ihade etmiş. İhade kelimesi üzerinde durun çocuklar. Geçenlerde bazı bunlar da bunu diyorlar. O ihade kelimesi ne var ne o sesin kendini toplama çok geniş bir manada Hepsini ihade etmişsin burada. Bu da insanlar için söyleniyor. Başka insan bütün mükemmeliyatı ne yapar hepsini kendimden topluyor. Hmm. Sen öyle bir cami kefsin ki bütün eşlikleri topluyorsun ki ben sana layık olan senaye etmekte acizim. Ben sana layıklı örmeyi, bunları söylemeyi, ihlak bırak yapmayı da Düşünmekten bile ailesin. Çok da büyük bir şey. Doktormesin ki sen insan, insan cami, insan cami sabahki vakitini insan cami <gülüyor> tekrar sene. Çünkü bu basın son yoktur. Ey sadık sen kendine doğru git ve her şeyi kendinde bulmaya çektir. Azmet. Sen öyle bir cami kemsin ki? Bütün her şeyi insanın kendine içi toplamıştır ki ben sana layık olan Sena'yı yapma Sena övgü. Yapma Sena, övmekten de acizim. Aklı öyle gelmiyor şeyden. Yine de diyor ki, o mumlar nişan gibi yerden nedir diyerek koşa için nişan gibi yerden Allah'ın nişanları gösterdiği de misalleri nedir diyerekten Onlara doğru koşmuyorlarmış. Döküğü de büyük Onda korku korku, korkuyor. Onda da korkuyor. Aga bakalım kopyalmış mı ya? Büyük bir iş yapıyor, çok büyük. Verir. Kendimden geçiyor ve harap oluyordum. Acıyla koşmaktan nihayet yere düştüm. O kadar ki ona takip katıyor koşuyor. Bir müddet kendimde ve aklım başında olmasa da toprak üstünde yattım. Çok hoşmuş. Tekrar şuurum başıma geldi. Kalktım, yürürken sanki ne baştım ne de ayaktım. Kendimde değilim. Ne yürüdüğümü farkındayım, ne düşündüğüm, yürüyor muyum? Ayakta mı, durum farkında değil, öyle bir hali bir ruhi içerisinde. Şimdi, yani başımı ayağımı bak etmeksizin giriyordu. Şimdi tekrar bahis, mumların yedi insan oradan görülmesi, tekrar halde işte o mumla yedi tane ağaçlı oldu, insan şimdi insan oldu. Yedi mum, nazarımda yedi insan oldu ki onların nuru gök kubbeye kadar yükseliyordu. Onların nuru karşısında gündüz aydınlığı tortu gibi kalıyordu. Biliyorsun tortu, umeti, si, si, si, siyah ya da si, si, siyah deriz, kirli, kirli, si. siyah deriz. Dünyanın şu aydınlığı, o ışık etrafı içinde sanki karanlık siyah bir şey gibi kalmış. O nur sahil nurlara silip süpürüyordu, onunla öyle bir parla olur ki, mesela gece yıldız parlıyor, ay parlıyor mu, güneş olduğu zaman yıldız görülür mü? Ay görülür, ay giderken ama orada güneş yakmaya başladığı zaman, birazdan sonra. <gülüyor> Tekrar o mumlar yedi ağaç nurlu. Tekrar o kimselerin her biri bir ağaç şeklini aldı. O ağaçlardaki yeşilin güzelliğinden gözü mesut oluyordu. Artık sevgili şey koca bir defa serinlik veriyor, çınan ağzı bir sürü, bir defa şeyde, büyük adada ama Marmara Adası'nda bir ağaç var, altına bir tavır asıl, ağaç asıl, şey beş altı yaşım çok yalnız, koca içi bayağı soğuk, soğuk altı. Hı -hı. Meyvelerinin fazladasın yapraklar da kaybolmuş Çok verimli bir ağaç. Şimdi de biz aklında bir ağaç var değil mi? Şimdi en başta söylerdi, bu buna gönye, bu ağaç dediği işe veriyor. Meyveler de onun birisi. Evet. Şimdi söylerdi. Bunu böyle dinleyin, ahırsan etmeyeyim. Her ağacın dalı sitre müntahaya erişmişti. Sabah gelip si sitre müntahaya görüştük. Sitre müntah Hz. Cebrail'in Hz. Peygamber'e redberlik ettiği son noktada. Ondan sonra Allah'ın bir halimi başlıyor. Yine söyledi. Herkesin aklı, aklı, bir sitre münthansı var. aklın <gülüyor> erebildiği, hem de <gülüyor> son, son, son, son. Ondan sonra aklın, aklı devrine çıkıyor. Hazreti, Peygamber'in iklimi oraya, Hazreti Cebrail'in aklı elgitti <gülüyor> oraya, burada bıraktı oradan. Aşk ne nibi aşk ya, Allah'a katılıyor Şimdi demek ki her bizim, her birimizin sabahı bilgi bir tekrarlayarak her birimizin bir aklımızın, aklımız var, aklımızın son ulaştığı yerde <gülüyor> Siktir münteahat, bizim Siktir münteahat. Ama bizim aklımızın herkese ayrı ayrı ayrıdır. Kimisi üç kürtü, beş kürtü, on kürtü, üç kürtü, beş kürtü, neyse. Hayır. Mesih'te ne oldu diyordu. Mesih'te de geçiyor. O dallar âlim-i imkânın da haricine çıkmıştı. Şimdi burada bu konuda bir geçiyor var. Mesih'te-i Mütah'ı insan ilminin nihayet bulduğu bir bakan ki Cevbel aleyhisselâm'ın menceliymiş. Aslında Cevbel o yakıda gidiyor. Ondan sonra onu aklı o lakılar. Tabii ki e, insanın icabrâri affet. Şimdi burada bir şey var, alemi ne diyeyim? İmkân. 90 Ha, alemi imkân. Biliyorsunuz, siz o bildiğe tekrar arayın. Asaf'tan birisi Hz. Peygamber'e soruyor. Dünya yaratımı, adam yaratında Allah neredeydi diyor. Yani. O da diyor ki, amada diyor ama ama ama neden ya? içerisinde görünmeyen bir yer, gizli yani saklı. Allah bilinmiyordu. Oraya tasavvufiinde, dağa girdi diyor, dağa gidiyor. Yani bilmeyenler. Allah Allah halet öyle. Bana ne atayım dedik. Zat o zaten. Zat Allah bilinmez. Allah bir derece tenzih ediyor. Yani bulunduğu yerden aşağıya kendi isteğiyle iniyor. Esma-i Hüsna'sı ve beyda aşkıdır. Ama esma-i hüsnâ ne o birbiriyle karıştı. Bütün esma-i hüsnâ Meydaneş çıkıyor ama neyi, ne oluyor? Rahman mı, Rahim mi, Hayy mi, Kayyum mı, Zahir mi, Batıl mı, ne olduğunu bilir ki, Karmaktaş'ın. Ondan sonra bir derece daha tenizül ediyor. Tenizül yani bir derece aşağıya gidiyor kendine. O zaman Esna-Hüsna ayrılıyor. Şu hay ayrılıyor, Kalim ayrılıyor. İşte... Napi'ye ayrılıyor, Şafi'ye ayrılıyor. Hepsi ayrılıyor birbirine, herkesin yerini buluyor şimdi de neydi o ya? Alemke, <gülüyor> <gülüyor> <Vallahi bilmiyoruz. gülüyor> Ali mi ki ne ne Allah'ın hala gizli oldu baktık. Allah bilmiyoruz acil Ali Allah Allah hala bilmiyor diyor şimdi arada bir seneket bilmiyor Allah hala bilmiyor ağaçlerin her biri Kökü yerin dibine kadar girmiş ve arzı taşıdığı vermeden öküzle balayıda da geçmişti. Bu bir eski bakulu bir inanç. Şimdi ben size onu da bakire söyleyeyim de. Bu O polki peşine girecek. O ağaçların kökü dallarından ziyade güle yüzlü idi ki. Yüzlü. Ne? Akıl onların bu şeniklerinden alt yüz oluyor diye. Hiç ağacın kökü hani güzelden ben... daha güzel olur mu? Yani dört beş kadar. Ben yine koysun şöyle. An, bak bakmadığı bile bir şey toprak altına ama onlar okur güzelmiş ki verdiği meyvelerden yaklaşık daha görmüş niye? yetiştiği yere bak okretlerin geldiği yere bak onlar güzel senin anam baban güzelse sen de gidersin Anam baban güzel kuruysa sen de güzel kuruysa ana baba kür ağaç kalları falan Olduğu olgunluktan, yarılan meyvelerinden su gibi nun şimşekleri fışkırmaktaydı. Bilgiler akıyor insanları. <gülüyor> feyiz, feyiz yapıyor. Şimdi o ağaçların halk gözünden gizli olması mevzu. mu? muyum? O şey var, şurada balık... Şey var ona. 69 neydi o? 69 neydi o? O geri Bu benim acaba. <gülüyor> bu daha şaşıracak bir şeydi ki onların yanından yüz binlerce halk sahradan ve kırdan gelip içiyordu. giriyor. Şey Görmüyor yani. Bu bunlar yanıyor. Kimsenin haberi yok. Ağaçlar... Meruva vermiş. Kimsenin haberi yok. Sular püskülüyor. Kimsenin haberi yapmıyor. Hava mı? Gözü mühürlüdür. Hava mı? Gözü mühürlüdür. Hava mı? Gözü mühürlüdür. Gölge bulmak arzusuyla can verirlerdi. kirimden kesilen gölgelik yaparlar derdi. Ya kirimden kesen gölge yapardı gözlerin o gündeki ağaçların gölgesi gözü olarak. Bu witness'ın çok övülür. Doğur verir. Bu ağaçların gölgesini görmezlerdi. Açıkıyor burada. böyle mahlul olan gözlere yüzler çıkacak olsun. Allah'ın kahrı böyle gözleri mühürlemişti ki Allah'a Allah kahlığı, Allah'ın ona kahrettiği şu anda. Görmüyor mu Kapatmış, görmüyor. Bugün dünyanın gözüküyor. kör. Türkiye'nin gözü kör. Türkiye Bugün Türkiye'nin gözünü gör. Kameraya bakıyorlar da, süha görüyorlar da. Kamera, ay. Olsun olsun. Size bir şey soracağım. Büyük ayı burcuna göremem mi? Büyük ayı... bu şey Gördün mü? B Gördün mü? Görme yaparım büyük ayı. Büyük ayı... Türk Yıldızı'nın cezbe işte. Cezbe Büyük cezbe. Küçük cezbe. Evet. Çok. Çok Değil mi? Kusura işte bakmayın biraz böyle... Tersi ağrını alalım biraz. Kameraya bakıyordu, şu ha öyle. Süha bu yersinde, <gülüyor> Büyük Ayı bu içerisinde Gözle göremeyecek, sürekli üniversite. Büyük Ayı'nın içinde. Büyük Ayı değil, içinde. <gülüyor> Şimdi Büyük Ayı gösteren ilk, ilk, ilk, ilk var. Evet, evet. Bunun için yıldız dolu. En parlak, en başta zaten. Ama bakıyorsan o şey, şey biraz korkunç, ilk geçip, o yıldız kayıyor. Onun içinde bir yıldız olan adı çok sünlikle eskiden gözleri muayene işi o suayoz düzene bak derlermiş suayozu takip ederlermiş göz göz